Türkçe Peri Masalları Sadık Teneke Asker Bu öykü o kadar da eski bir öykü değil. Büyük bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Monu adlı bir çocuk varmış. Monu oyuncaklara bayılırmış ve bir sürü oyuncağı varmış. Mağazaya ne zaman yeni bir oyuncak gelse, Monu'nun ailesi onu oğullarına alırmış. Monu'nun odası oyuncak ayılarla, bebeklerle ve yarış arabalarıyla doluymuş. Bir gün annesi Monu'ya bir teneke kutu getirmiş. Ne var içinde anne? Güzel tatlı oğluma bir hediye aldım. Teneke askerler. Artık kendine ait bir ordun var. Ordun seni koruyacak. Vay canına, teneke askerler. Kutunun içinde tenekeden yapılmış yüz küçük asker varmış. Bu yüz askerin arasında çok değişik bir teneke asker de varmış. Aa, bu zavallı askerlerin sadece bir bacağı var anne. Ya onu bu kutuya yanlışlıkla koydular galiba. O oyuncak defol. Ben geri götürürüm. Hayır anne. Farklı olmak ne kötü ne de yanlış olmak değildir demedin mi sen? Öyleyse bu asker sadece farklı. Onu komutan yapacağım. Adı da Yüzbaşı Teneke olacak. Diğerleri birbirinin aynı. Ad veremem onlara. Hangi askerle oynadığımı hiç anlayamam. Ama yüzbaşı tenekenin kim olduğunu hep bileceğim. O özel bir asker. Aferin sana. Güzel öğrenmişsin. Çok haklısın. Onun hiçbir eksiği yok. O sadece bizden farklı. O çok özel. Manu yüzbaşı tenekeyi çok sevmiş ve onu rafa koymuş. Dinle, Yüzbaşı Teneke. Bütün oyuncaklarım sana emanet. Ben burada yokken bile oldu mu? Biz bir ekibiz. Birbirimizi asla bırakmayacağız. Monu! Akşam yemeği hazır. Neyse Yüzbaşı Teneke. Seninle sonra görüşürüz. Teneke de sahibini seviyormuş. Monu kapıyı kapatır kapatmaz bütün oyuncaklar canlanıyormuş. Teneke herkesi gözlüyormuş. Hala sırtını esnetmiş, yere çok tuhaf düşen sürafa ayağa kalkarak boynunu esnetmiş. Barbie yanlış tarafa bakan yüzünü düzeltmiş. Oyunu vakti. Emonun ee, nerede? Kendinde misin sen? Daha birkaç dakika önce bizimle oynuyordu. Ya, iyi de ben ben yarasa'yım. Gündüzleri uyurum. Bu benim suçum değil ki. <gülüyor> Ama Teneke onları duymuyormuş artık. Gözleri uzakta parlak bir nesneye takılmış. İşte o kız. Büyük bir kalede güzel bir kağıttan balerin. Elbisesinin farklı bir ışıltısı varmış çok da belinin üstündeki o parlak kalp dikkat çekiyormuş. Tek ayak üstünde dans ediyormuş. Öbür ayağı arkada havada duruyormuş. Kalenin tam önünde güzel küçük bir havuz varmış. Suyun ışıldısı balerinin yüzüne sabah çiğ gibi yansıyormuş. Tenekenin gözü başka hiçbir şey görmüyormuş. Vay canına! Onun kadar güzel birini hayatım boyunca görmemiştim. Tracy mi? Evet güzeldir. Her zaman tek ayağının üstündedir. Azimli bir balerindir. Aa, aa, aa, Affedersiniz. Saygısızlık etmek istememiştim. Yüksek sesle konuştuğumun farkında değildim. Hayır. Sen gerçekten iyi bir askersin. Mütevazısın. Saygı değersin. Onur duydum bayım. Teşekkür ederim. Bay Yunus'la daha fazla konuşmamış Teneke. Ama onun söylediği şeyi unutmamış. Balerin Tracy Tracy'e aşık olduğunu anlaması Fazla vaktini almamış Akşam geçmiş Bütün oyuncaklar oyun oynayıp gülmüşler Ama teneke gözünü bir saniye bile Tracy'den alamamış Tracy ile konuşmaya gitmem lazım Ama ne diyeceğim ki Beni kabul edecek mi Neyse en azından denemem lazım. Burada oturup düşünmekten daha iyidir değil mi? Bay Yunus, raftan inmeme yardım eder misiniz acaba? Bayan Tracy ile konuşmaya gitmem gerekiyor. Ne hissettiğimi ona mutlaka söylemeliyim. Ya tabii ki. Ama sakıncası yoksa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tracy buraların en güzel balerinidir. Ama sen sadece tek bacaklı bir teneke askersin. Seni kabul eder mi dersin? Kusura bakma. Seni severim ama üzülmeni istemem kesinlikle. Üzüldüğünü söyleme sakın. Sen gerçeği söyledin. Ama tek bacaklı olmak kalbimin de olmadığını göstermez ki. Tracy onu ne kadar sevdiğimi bilmeyi hak ediyor. Onun ne düşündüğünü kestiremiyorum. Eğer isterse beni reddedebilir. Ama önce bilmesi şart. Öyle değil mi? Ben hiç o şekilde düşünmemiştim. Çok haklısın. Başkalarının hakkımızdaki fikri önemli değildir. Asıl kendi fikrimiz önemlidir. Git hadi. İyi şanslar TLK Yüzbaşı. Seneki asker derin bir nefes alarak balerine doğru ilerlemeye başlamış. Ona doğru sıçrarken birkaç kez yere düşür. Ama her seferinde ayağa kalkmış ve aynı enerjiyle devam etmiş. Sonunda kaleye varmış. Gerginmiş. Ama ne yapması gerektiğinden eminmiş. Ona ne kadar güzel olduğunu ve onu biraz daha tanımak istediğini söyle. Merhaba küçük adam. Ben buraya şey demeye geldim. Ben çok güzelim. Ha? Efendim? Oh, hayır yani siz güzelsiniz. Gerçi başkaları çirkin diye değil ama bence hiç kimse çirkin değildir. Bu kalede çok güzelmiş ya, değil mi? Ah, bu havuz, bu zürafa ve bu panda. Hepsi de güzel yaratıklar. Size yaratık dediğimiz sanmayın sakın. Ben sussam iyi olacak en iyisi. <gülüyor> Sen yüzbaşı teneke olmalısın. Yaralanmamışsın. Sen birkaç defa düştün. Aa evet. Sadece tek bacakla yürümek birazcık zor oluyor. Ya evet. Affedersin. Hayır hayır sakın üzülme. Sıçramak da çok iyi bir egzersizdir. Evet. Tracy gözlerini teneke'den alamıyormuş. Azmi bu kadar güçlü bir asker daha önce hiç görmemiş. O gerçekten özelmiş. Buraya şey demeye geldim. Sen valerinlerin en güzelisin ve ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Teşekkür ederim yüzbaşı. Teneke ile Tracy bütün geceyi havuz başında geçirmişler. Konuşup gülmüşler. İkisi için de en güzel geceymiş. Gel yeni oyuncaklarımı gör. Seni... Yeni kumandanımla tanıştırayım. Hem güçlü hem de yakışıklı bir asker. Yüzbaşı asker. Ha? Nerede o? Anne, yüzbaşı tenekeyi gördün mü? Hmm, ne çok oyuncak var. Oo, teneke asker. Bir dakika. Kırık bu. Ona yakışan bir tören düzenlemeliyim. Onu bu kayıkla yolcu edeyim. Güle güle asker! İyi yolculuklar! Aa, ne? Hayır! Ne? Aaa! Nereye gidiyorum ben? Su alabildiğine hızla akıyormuş. Tenekenin yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Hayır! Aa! Hayır! Hayır! Eve geri dönmeliyim. Sahibimin ve Tracy'nin yanına dönmeliyim. Ama teneke bir çözüm bulamadan, kağıttan gemi, lahm'a doğru hızla ilerliyormuşum. Suyun akışı artık biraz yavaşlamış. Ama teneke gemiyi ne döndürebiliyor ne de dışarı atlayabiliyormuş. Suda boğulacağını biliyormuş. Saatler geçmiş. Sadık Teneke asker kayığı döndürmeye uğraşmış. Ama sonra... Hayır! Hayır! Hayır! Su denize ulaşmış. Kağıttan gemi tamamen dağılmış. Teneke asker tenekedenmiş. Çok uğraşmış ama yüzememiş. Kocaman denizin dibine doğru batmış. Aaa Trace çok üzgünün gerçekleri. Hayır ben pes etmeyeceğim. Benim adım Yüzbaşı Teneke. Monu ya ve Trace'ye geri dönmek için hayatımın geri kalanını harcayacağım. Ama zorluklar daha bitmemiş. Teneke karar vererek yolunu bulmak için sıçramaya başladığında, büyük bir balık yüzerek gelmiş ve onu yutmuş. Ah hayır aptal balık. Ben yem değilim çıkar beni buradan. Sadık teneke asker dışarı çıkmak için, balığın içinde hareket etmeye başlamış. Balık öyle rahatsız olmuş ki, suyun yüzeyine yaklaşmış. Tam o sırada... Tuttum. Bugün güzel bir balık yapacağım. Aşçı balığı mutfağa götürmüş. Büyük ve keskin bir bıçakla karnını yarmış. Ne? Ee? Bu da ne? Bir teneke asker. Aşçı hemen tenekeyi musluğun altında yıkamış. Bulduğu şeyi herkese göstermek istiyormuş. Ne de olsa bir asker seferden dönmüş. Ama teneke farklı bir şey düşünüyormuş. Aşçının yüzüne dikkat etmemiş. Ama başka bir şeyin farkına varmış. Burası bana neden tanıdık geldi? Acaba nasıl olabilir? Belki kafamı çok sert çarptım. Ama aslında haklıymış. Bu evde daha önce bulunmuş. Bu kendi eviymiş. Monu'ya ve aşkı Tracy'ye geri dönmüş. Benim yüzbaşı tenekem. Tüm kaybetmiştim onu. Onu geri getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Tenekem onu gördüğüne çok sevinmiş ama gözleri sevgili balerinini arıyormuş. Balerin işte oradaymış. Dolduğu yerde duruyor Teneke'yi bekliyormuş. Teneke ona bakarken gözleri kımıldamamış. Aşçının ayağının takıldığını fark etmemiş ve Teneke yanan şömineye uçmuş. Hayır yüzbaşı Teneke! Ama artık çok geçmiş. Teneke erimeye başlamış ama acı hissetmiyormuş. Çünkü sevgili balerinle bakıyormuş. Tracy de gözlerini askerden alamıyormuş. O da onunla birlikte gitmeyi istiyormuş. Ama o anda onunun aklına bir fikir gelmiş. Koşarak pencereye gitmiş ve camı açmış. İşte rüzgar o ateşi söndürecek. Rüzgar ateşi söndürmemiş. Onu yerine kağıttan balerine yanan ateşe uçurdu. Ah hayır Tracy! Tracy ile Teneke'nin ateşte yanışını bütün oyuncaklar seyretmiş. Yüzlerinde bir gülücük varmış. Sonunda birlikteymişler. Annesi yetişene kadar kağıttan balerinle Teneke asker yanıp gitmişler. Geriye hiçbir şey kalmamış. <gülüyor> Anne! Tracy ve Teneke yandılar. Ya gerçekten çok üzüldüm oğlum. Nedir o? kalp mi yoksa?'' ''Evet bir kalp'miş. Erimiş tenekeden siyah bir kalp. Ama ortasında kırmızı daha küçük bir kalp varmış. Aynı balerinin elbisesindeki kalp gibi. Balerinden geriye bir tek o kalmış. Monu oyuncaklarını iyi tanırmış. Ne olduğunu biliyormuş. Gülümseyerek siyah kalbi rafının en üstüne koymuş.'' Artık Teneke ile Tracy'yi kimse rahatsız edemeyecekmiş. Hep birlikte olabileceklermiş. Mona onları hiç kaybetmeyecekmiş. Tracy ile Teneke artık ayrılmaz olmuşlar.